Cennetlik misiniz, cehennemlik misiniz? Davranışlarınıza baktığınız zaman ümit var olabilirsiniz. İbadetin sırabı altında, devamın aşkı ve şevkı altında, Allah'a imanın gönüllerinizde hasıl ettiği mesuliyet duygusu altında, ve haşirde Allah'a hesap verme ezikliği altında yaşıyorsanız, ümit var olabilirsiniz, cennetin yolundasınız. Laubali iseniz, günahlar içinizde burkuntu meydana getirmiyorsa, gafletinizden tedirgin değil iseniz, lâhi ve lahi iseniz, Allah encamınızı hayırlı etsin, cehennemin yolundasınız. Korkun. Bu hususta da sizlere, Cenab-ı Hakk'ın sonsuz merhametinin, haşli ve neşli iktiza ettiğini arz etmeye çalıştım. Vakit müsaadesiz bir hale geldiği için ben mümkün olabileni arz edeceğim. Tasavvur ettiklerimi, daha evvelden tasavvur ettiklerimi değil de mümkün olabileni arz etmeye çalışacağım. Bir ikinci husus olarak Cenab-ı Hakk'ın Cemal isminin Cemil isminin, cemal sıfatının yeryüzünde tecelli etmesiyle bütün bağların ve bahçelerin alabildiğine süslü ve ziynetli hale gelmesi. Bahara baktığımız zaman, yaza baktığımız zaman insanın gözlerini kamaştıracak bir keyfiyette arzı ı ettiğini müşahede ediyoruz. Bunlar o güzeller güzelinin güzelliklerinden çeşitli perdeleri aşarak gelen bir kısım cilvelerden ibarettir. Yeryüzünde mevkelenen ve cilvelenen bütün güzellikler onun cemil isminin, cemal sıfatının zayıf gölgelerinden ibarettir. Bu güzelliklere baktığımız zaman yeryüzünde bir güzelliğin de şefkat gibi hüküm fermi olduğunu müşahede ediyoruz. Öyle güzellik ki yine o Söz Sultan'ın ifadesiyle sekene-i semavatı seyre celp bir cazibedarlık görünüyor. Melekleri baharda koşturup yeryüzünü seyrettirecek bir cazibedarlık izhar ediyor. Hatta ahiretin hassiz güzelliğini görmeyen bir kısım aşıkları bülbül haline getiriyor, dile getiriyor, şiirler yazdırıyor bahar hakkında. ...bahar hakkında destanlar meydana getirtiyor, o kadar güzel yaratıyor. Çağlayan sularından, çakıyan kuşlarına kadar... ...mışıl mışıl birbirine dokunup ses çıkaran ağaç yapraklarına kadar... ...gözün bütün zevk kabiliyetlerini okşayan, onlara hitap eden... ...bütün güzelliklere, rengarenk çiçeklere kadar... ...her şeyle yeryüzünü donatıyor. Ve sonra Hazan mevsiminde yıkıcı alıp götürücü bir badı karup diyeyim bir badı hazan estiriyor her şey hakile yeksan ediyor hatta ida akzeti el ardu <gülüyor> zukrufha ve zeyynet ve zan ahlı ha qadirun aliha ataa amrına leylan ou nharan fajalna ha hasidan k anlamtan bil ames firmanı Süpanisi ile anlatı milletlerin hayatında cemiyetlerin hayatında ve neticede insanın hayatında küllü bir kanun olarak ifade etti. Her şey tıpkı bahar gibi yeşerecek, ne nema bulacak, çiçekler gibi açacak ve fakat sonra solacak, dün yokmuş gibi bir hal alacak, karanlığa gömülüp gidecek. Hazan mevsiminde bahar öyle olur. Adeta bir saray gibi donatılır, bir zifaf odası gibi donatılır, bir düğün evi gibi, bir sünnet düğünü evi gibi donatılır rengarenk çiçeklerle süslendirilir. Bir sürü masraflar yapılır. Göz kamaştırıcı, muratsa şeylerle işlenir. Ve fakat sonra bir rüzgar eser her şeyi alır götürür. Bu neyi gösterir? Bu umumi değişmeler, umumi tahabüller, otların, ağaçların, meyvelerin, çiçeklerin hayatında bir ömür olduğunu ve yine bunların hayatında bir yeniden diriliş olduğunu gösterir. Yok olan her şey yeniden bir baharda meydana geleceğini gösterir. Mesela şöyle bir saray düşünelim. Öyle bir saray ki içinde insanın hayalinden aklından geçen her şey mevcuttur. Hatta hayaline ve aklına gelmeyen şeyler de mevcuttur. Ağzın bütün zevklerine cevap verecek, hitap edecek nimetlerle donatılmış sofralar gözün bütün zevklerini okşayabilecek renklerle süslenmiş murassa şeyler, en güzel yataklar, atlastan yataklar, insanın iç ve dış bütün arzularına cevap verebilecek stilde yapılmış binalar, tatlı kombinezonlar, mükemmel resimler ve suretler, otundan ağacına kadar her şeyin ve bütün hevamından, haşeratından en büyük hayvanlarına kadar her türlü hayvanın donattığı, süslediği bir hayvanat bahçesi, bir botanik bahçe, bir tarafıyla bir zifat evi, bir düğün evi tasavvur edin. Böyle bir saray düşünün. Sonra bu sarayın içinde bir kısım misafirleri, bir kısım misafirleri beraber müşahede edin. Gelsinler o sarayda muvakkaten kalsınlar. Bir gece yataklarda yatsınlar. Yatak onların ağırlığını, onlar yorganların ağırlığını hissetmeden çekip gitsinler. O çeşit çeşit nimetlerle donatılmış sofraların başına otursunlar. Ancak bir ikisinden azıcık tatsınlar. Ya o meyvelerin ömrü vefa etmesin veya onların ömrü vefa etmesin sonra çekilip gitsinler o misafirler. O nimetlerden gerektiği gibi istifade edilemesin. Belki sadece bakılsın, hayallerde, ruhlarda bir kısım resimler resmedilsin. Sadece işte bir kısım resimler resmedilsin, ondan sonra çekip gitsinler. Siz şöyle diyeceksiniz, bu sarayı bu şekilde hazırlayan, donatan, tezyin eden, tefriş eden ve bir kısım mahluklarıyla teşrifatçılık yaptırtan, bu saraya gelen misafirleri hoş karşılayan bu mihmandarı kerim israf ediyor. Bu saraydaki nimetleri bize gösteriyor fakat tatmıyoruz, doymuyoruz. Yataklardan, atlas yataklardan gerektiği gibi istifade edemiyoruz. Şu abu hayat gibi sulardan içemiyoruz. Şu burcu burcu kokun neşeden, çiçeklerden, güllerden gerektiği gibi koklayamıyoruz. Şu etrafımızda şakıyan bülbüller daha şakırken hayat kapanıyor, her şey bitiyor ve biz sönüp gidiyoruz. İsraf yapıyor diyeceksiniz. O sarayı böyle sizin için hazırlayan... Gidip içinden misafir kalmanız için tefriş eden ve tezyin eden zat hakkında müsrif nazarıyla bakacaksınız. Ya öyle bakacaksınız veya diyeceksiniz ki bu saray öyle birisi tarafından hazırlanmış ki bizim buraya gelmemizi temin eden ve bizi buraya gönderen zat bu sarayı hazırlayan zattır. Bu saray birisi tarafından hazırlanmıştır. Nimetlerin konuluşu ve yerleştirilişi gösteriyor ki kendi kendine olmamış bunlar. Bu saray kendi kendine bu vasiyeti almamış. Böyle düşüneceksiniz. Keza bizler misafirleriz diyeceksiniz. Bu saraya uğradığımız gibi daha başka saraylara da uğrayacağız. Nitekim bundan evvel nice yerlere uğradık. Mesela zerrat alemine uğradık. Mesela moleküller haline geldik. Mesela küçük bir canlı olarak bir rahmi madere gittik, bir siperm olarak. Mesela orada bir cenin olarak geliştik. Mesela dünyaya geldik, anne kucağında beslendik ve barındık. Buralara uğradığımız gibi dünyaya da uğradık. Resul-i Ekrem'in ifadesiyle Mali ve mâli d-dünya Mâ ene illâ kerâkibin istazalle tahta şeceretin sümmerâha feterekâhâ Ne alâkam var benim dünyayla. Benim dünya ile olan münasebetim şundan ibarettir. Ben bir yolcuyum. Bir ağacın altında geldim, muhakkaten oturdum. Sonra çektim, gittim ve her şeyi orada bıraktım. İşte ben, işte dünya bundan ibarettir. Uğradığımız çeşitli menzillerden, uğradığımız yerlerden bir tanesi de dünyadır. Dünya bir misafirhanedir, biz de misafirleriz. Fakat mihmandarı kerimin izni dairesinde hareket etmek lazım. O sofraları öyle hazırlayan, donatan zatın emri ve izi dairesinde hareket etmek lazım. Orada güzel resimler tesvit etmek, o nimetleri numune bilmek, öbür alemde verecekleri nimetlere karşı iştahı açmak ve bunları onun için teşvikçi olarak kabul etmek, öyle düşünmek, öyle izan etmek, öyle yaşamak lazım. Cenabı Hak bu izana ulaştırsın. Bu idraka ulaştırsın bizleri inşallahü teala. Dünya böyle bir saraydır. Bizim kerim ve ihsan sahibi olan konak sahibimiz Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu. Çeşit çeşit içinde yüzdüğümüz nimetler içinde bizi muakkatan yüzdürdükten sonra bu nimetleri hemen elimizden alı veriyor. Gençliğin daha tadını tuzunu görmeden elimizden gidiyor. Sıhatı kaybediyoruz ve bir daha elde edemiyoruz. Nimetlerden gerektiği gibi istifade etme kabiliyetini de kaybediyoruz. Belki evimizin içinde daha evvel başka şekilde alakadar olduğumuz şeylere karşı alakadarlık nispeti azalıyor. Hatta gün oluyor dem oluyor ki ağzımıza koyduğumuz Allah'ın nimetlerinin tadını dahi almıyoruz. Belki bazen bize bu nimetlerden artık yemeyin diyorlar. Kimisi gaz yapıyor, kimisi midemizi ifsad ediyor, kimisi hastalığımıza dokunuyor. Bu nimetleri azsa diyoruz. Bir üzüm tanesi yiyoruz. Aynı zamanda 100 tane toka suratımıza iniyor. Bundan anlaşılıyor ki bu sofraları bu kadar yeryüzünde hazırlayan, ihsar eden, bütün arzu ve isteklerimizi isaf eden yerine getiren Hazreti Allah nasıl bol nimetleri var. Nasıl ikramı ve ihsanı seviyor. Öyle de tefriş ettiği ve çeşitli mahlukatına teşrifatçılık yaptığı hüsnü istikballe bizi karşıladı. şu kainat sarayında, hanında veya konağında veya resûl Ekrem'in ifadesi içinde ağacının altında muvakkaten durdurduktan sonra resimlerini hayalimize yerleştirdiğimiz, ruhumuza sindirdiğimiz ve nimetlerinin tadını duyup öbürlerine karşı içimiz daha işkarlık hasıl ettiğimiz o asıl nimetlere bizi ulaştıracak Cennette o nimetlerin asıllarıyla bizleri serfiraz edecektir. O nimetlerle bizi perverde kılacaktır. O gün herkes burada iyi anlamanın, güzel davranmanın mükafatını görecek. Burada körler ve sahırlar gibi yaşayanlar, isyan ve tuğyanlarının cezasını müşahede edecekler. فَأَمَّا <gülüyor> مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَيَقُولُهَا اُمُقْرَعُوا kitabını sağ tarafından alan etrafındaki insanları çağıracak yümlü bir hayat yaşayan hayatında bereket olan hadiselerin yanından eşyanın yanından körler sağırlar gibi geçmeyen her şeyin manasını çok iyi kavrayan idrakini yaşayan yümlü insanlar yani sağcılar defterlerini sağdan alanlar ha umu kura'u kitabiye Gelin, ha işte bu kitabı okuyun, diyecekler. Kitabın her satırında tefekkür var. Kitabın her satırında ilim ve irfan var. Kitabın her satırında Allah marifeti var. Ve kitabın hiçbir satırında gaflet yok. Kitabın hiçbir satırında esneme yok. Kitabın hiçbir satırında lağviyat ve lehviyat yok. Kitabın satırında sıcak döşeyi Allah için terk etme var. Kitabın satırlarında gece teheccüd var. Kitabın satırlarında gecenin karanlık zülüfleri üzerinde gözyaşı var. içi ıstırabı var. Derinden derine inleme var. Ha umkrau kitabiye. Hay işte kitabım gelin okuyun. İnni zanantu anni mulakin hisabiye. Zaten ben katiyen inanmıştım ki diyecek. Allah'la bir gün karşı karşıya geleceğiz. Ben buna katiyen yak yakın hasıl etmiştim. Allah'la mülakat olmayı şiddetle arzu ediyordu zaten mümin. Kitabının sağından alan Allah'ın likasından hoşlanıyordu. Men Allah habbale Ölüp de Allah'ın huzuruna gitmek, cennet nimetlerinden istifade etmek arzu ve ihtiyakın içinde yaşayanı Allah karşısını almadan hoşlanır. Men kerihale Allah kerihale lıkahu. Ölümden korkan kabirden ürken, hayata bağlanan, Allah'ın huzuruna gitmeyen talihsizler var ya, bunlar nasıl ahirete gitmeden nefret ediyorlar, Allah da onları karşısına almadan nefret eder. Men halika Allah kerihallahu lika'ahu. Hafizanallahu eyyakum. Allah bizi de sizi de muhafaza buyursun bu kötü encamdan. Birkaç ayet sonra öbürlerinin bu mükafatı olanların durumuydu. ydı. <gülüyor> Femen yağmal mithqala zerratin khayren yara, vemen yağmal mithqala zerratin şerrren yara. Zerra kadar atom ağırlığı hayır yapan görecek onu, atom ağırlığı şer yapan o da görecektir. Evvelkisi hayır yapanlar. Wa amman mutiye kitab ubi shi malif, ve yakulu ya leyteni lamute kitabi kitabı sol tarafından verilen, yümünsüz, uğursuz insan, kör ve gafil insan, eşya ve hadiselere nüfuz edemeyen insan, hayatını esniyerek geçiren insan, gecesini gündüzüne gündüzünü gecesine karıştıran insan, Mevla karşısında teyakkuz nedir onu bilemeyen insan, uğursuz ve bereketsiz yaşadığı gibi, uğursuzların ve bereketsizliklerin Kitap alış, keyfiyetiyle kitabını soldan alacaktır. Keyfiyeti meçhul bu alış nedir bilemiyoruz. Kitabını aldığı zaman, ya le Ah keşke bu kitap bana verilmeseydi. Şu kainatta her şey nasıl hıfz ediliyor, muhafaza ediliyor. Bir taraftan neşledilen fotoğraflar tespit ediliyor. Bir taraftan ihtizazlar halinde. Manyeti dalgalar halinde, elektromanyeti dalgalar halinde intişar eden dalgalar nasıl muhafaza ediliyor? Öyle de sizin iyi veya kötü, habis veya tayyib, nurani veya zulmani, bütün zulmani bütün atvariniz muhafaza ediliyor. Bütün tavırlarınız muhafaza edildikten sonra bir kitap halinde size takdim edilecek. Ye leiteni lem ute kitabiye ve lem adri ma يَا لَيْتَهَا كَانَةِ الْقَاضِيَةِ Keşke hayatım sona erseydi. Şurada bitip tükenip gidiverseydim. Şu kitabın beni mahcup edici keyfiyetini görmeyiverseydim diyecek. adri اَدْرِمَا حِسَابِيَةِ Hesap nedir onu bilmeseydim. مَا اَغْنَى عَنِّي <مَالِيه> Malım mülkümde beni kurtaramadı. Servetim, samanım derdime derman olamadı diyecek. İşte bu muhasebe gününün, ceza ve mükafat gününün habisin mücazatını görmesi, tayibin mükafatını alması, Nurani'nin üstten akıp Allah'ın saadet saraylarına gitmesi, Zulmani'nin attan akıp Allah'ın felaket saraylarına gitmesi, cehenneme akıp gitmesi için bir mahkeme-i kübre açılacak, orada hayatın hesabı yapılacak, bu handa gördüğünüz, tattığınız şeylerden size sorular sorulacak, sorular tevcüh edecek. Ya uyanık olarak bu handa, bu sarayda yaşamış olacak, rahatlıkla cevap vereceksiniz. Resulullah ekam sallallahu aleyhi ve sellem kabirdeki durumu ifade buyururken kalbi kafası kadar, kafası kalbi bir kadar hüşyar Hazreti Ömer zayıf bir rivayet halinde nakledilir. Ya Resulallah orada benim bu aklım benimle beraber bulunacak mı? Şu izanım ve irfanım beraber bulunacak mı? Bulunacak deyince Allah'a hamd ederim. Bu şuur ve bu idrakla bulunursam diri etmem. Suallerin altında kalmam Allah'ın tevfik ve inayetiyle diyecektir. Çünkü öyle yaşamış, öyle ruhuna işlemiş, öyle zerketmiş ki aksine hiç ihtimal yok. Neye inanmışsa onun aksine ihtimal vermiyor. Ahiret vardır. Haşir vardır, öldükten sonra dirilme vardır, bunun aksini ihtimal yoktur müminin kalbinde. Dünya vardır olmayabilir. Sofist yok diyordu, siz hayaletten ibaresiniz. Ama ahiret vardır, sofist buna yok diyememektedir. İşte bu anlayış içinde. Allahu Teala ve Tegaddes Hazretleri tevfikini yar etsin. Bu hususu ben daha değişik şekilde ariz ve amik arz etmeyi düşünüyordum kafamda tasarladığım meselelerden bir iki mesele daha vardı ki onları da tayyettim fakat ben yine kendime veriyorum ruh haleti itibariyle karşımda bir tanesi esnediği zaman adeta şeytanın şerarelerine maruz kalmış gibi oluyorum bazı çıkarken karşımda bir adam esnese veya bağdaş kursa bütün hissiyatım altüst oluyor bir insan Allah'ın huzurunda bu kadar katı kalpli olur mu diyorum ben namazda ağzımı açarak esnediğimi hatırlamıyorum. Gelmiş de elimi kapamışımdır yani. Camide esnediği zaman bir kişi daha olsa umumun hukukuna tecavüz oluyor. Ben rica edeyim esneyecekler arkada otursunlar. Çünkü ben artık raya giremedim. Cemaatle rezonans olamadım. Gafil bir topluluğa hitap ediyorum gibi bir hava hakim oldu ruhuma. İçimden gelen şey şu Allah'ı bilmez, peygamberi tanımaz, ahirete karşı saygısız cemaat gibi geldi. Sırf nezaketinden söylemedim bunları. Ve bu his, his benim bütün hissiyatımı alt üst etti. Mevla'nın huzurunda müteyakkız olmalıyım. Allah'ı çok büyük büyük bilmeli ve edepli olmalı insan karşısında. Böyle bir durum benim meseleyi gerektiği gibi şerh etmeme engel teşkil etti. Bu daha ne kadar temad eder onu da bilemiyorum. Belki de bu bendeki kapsalindendir. Rezonans olamadım, sizinle kontak kuramadım. Siz ayrı bir vadide, ben ayrı bir vadide kaldım. Bir tarafta haşir gibi en mühim rükn i imani anlatma benim ağzım liyakasızlığına rağmen. Beri tarafta Köroğlu'nun hikayesini dinliyor gibi birkaç tane dahi olsa benim gözümün önünde noktayı nazarımı kendi üzerlerine celbedebilecek. Lahi ve lahi kimseler ki o türlü kalpten Allah duayı da kabul buyurmaz, Efendimiz buyuruyor. İnnallâhe lâ yekbelu an kalbin lahin lâhin. Ve bu, burada istifade için gelen cemaatin istifadesine mani olur. Cenab-ı Hak benim de esniyen gafillerin de taksiratını affeylesin. Müminler uyanık olmak lazım. Hep bunun için yırtılıp dövünüyoruz, başkaları da yırtınıp dövünüyor ama her nasılsa şu gafleti aşamadık, geçemedik. Şeytandan sıyrılamadık, paçayı kurtaramadık. Mevla insafı izan versin. Ne diyeyim? lillahil Fatih. Elhamdülillah, elhamdülillah.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 الذي لا أحسى ثناء عليه كما أثنا على نفسي عز جاره وجل ثناؤه ولا يهزم جنده ولا يخلف وعده ولا إلى غي وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله السابق إلى لنا من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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل اثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل اثقال ذرة إذن شربيا يرى صدق الله العظيم وبلعنا رسوله النبي الهاشم الزكريم اختلا من اسم bir insanın kendi yakınlarına, ailesine ve milletine karşı yapacağı en büyük iyilik, takdim edeceği en mukaddes köhfezdir diye onun dünyevi ve uhrevi saadetine fayda getirebilecek bir hediye bir köhfe olmalıdır. Bayramlarda yakınlarına hediye verir gibi her günü bayram sayarak Yakınlığınıza Allah nazarında en kıymetli şeyi vermek. Sonra daireyi genişletmek. Topyekül milletinize bu tüm hediyeleri takdim etmek. dünyevi ve uhrevi saadetleri için bir şey ifade eden hediyeleri takdim etmek. Çerez gibi yenecek, tükenecek şeyler değil. Kaldıkça evnektarlığı artacak. Yeniden çiçekler açacak yeniden boy verecek semalara doğru sel çekecek hediyeler vermek dünyevi ve uhrevi saadetler için nebinin içinde düğüm düğüm onu daima meşgul eden büyük dava budur eğer bu davayı gerçek manada kavramış bir cemaat varsa ashabı kiram radiyallahu anhum hazretleri onların içinde ikinci planda düğüm düğüm yine kendisini hissettiren Büyük mûlek mu ve mutil müşkil mesele olarak mevcudiyetini hissettiren dava budur. Babama ahirete giden yolu göstermek, amcama ahirete giden yolu göstermek, evlatlarıma ahirete giden yolu göstermek, onların dünyevi huzurlarını, kalp emniyetlerini iç huzuru içinde bulunmalarını ve ahiret saraylarından saadet, dağ ve bahçelerinden gerektiği gibi istifade etmelerini temin etmek. 14 asır evvel Resul-i Ekrem bu büyük vazifesini yaparken, yakın ve uzak herkese karşı bu büyük vazifesini idrak etmenin havası içinde yaşarken, bir aralık 40 sene yakın bir zaman kendisini himaye eden Ebu Talib'in ruhunu Allah'a teslim etmesiyle karşı karşıya kaldı. Tam kırk sene, dizini ona yastık yaptı, sinesini döşek yaptı, göçsünü ele aleme, kefere ve fecereye karşı kalkan yaptı. Evde bir şem'a bir mum yanıyordu. Etraftan pervaneler gibi pervaz eden herkes o şem'aya koşuyor, ona pervane kesiliyordu. Ama umumun yanında olan bu Talip, bu ilahi mumdan ışıktan istifade edememiş ve edemiyor. Evet. Sadece bir karabet ve cibirli yakınlığın ifadesi olarak göğsünü geriyor dehrin hadiselerine karşı, elini kolunu kalkan yapıyor devahiye karşı ve sinesini sıcak bir döşek haline getiriyordu. <gülüyor> ne acı hakikattır ki, ne acıbakadır ki bu kadar iyiliğine rağmen demesi lazım gelen şeyi diyemediği için ruhunu Allah'a teslim ettikten birkaç saniye sonra yüzü ekşi yanından uzaklaşan Resul Ekrem, kendisinin amcası vefat edenin kardeşi Hz. Abbas'a hayır kardeşin la ilahe illallah demedi diye teessümünü ifade ediyordu. Ve ben Ebu Talib'i gördüm cehennemde. Ayaklarının altında kereçten ayakkabı vardı ve beyni kaynıyordu buyuracaktır. Himaye fayda etmiyordu. resul Ekrem'e iyilik yapmıştı ama çok faydası olmamıştı. Belki faydası sadece azam-ı ilahi ayaklarından duyma şeklinde hafifletici mahiyette olmuştu. Feryat ediyordu başında ruhunu Allah'a teslim ederken. Amca ne olur bir kerecik la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Deyiver de orada şefaat etme hakkını kazanayım. Bu bir anahtar ve kilittir. Söylediğin zaman benim kollarım arkadan açılı verecek seni tutacağım. Ama bunu demezsen senin için kollarım bağlı gibidir sana yardım edemem. Nefsini satın alacaksın. Kurtaracaksın. ...senin nefsini kurtaracak bir rehin olarak Allah'ın elinden alacak... ...La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Resul-i ısrar ediyordu. O onun yüzüne bakıyordu. Oğlum haklısın diyordu. Ama haklısın sözü kafi değildi. Ebu Cehil ve emsani kefele... ...Ebu Talib'in başında babanın, dedenin dininden dönmek mi istiyorsun diye şeytanlıklarını icra ediyorlardı.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 Mahzumdu Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem. Ona en büyük armağan ve hediyeyi verememişti. Dünyada elinden tutup hiç huzuruna kavuşturamamıştı veya o onun elinden tutamamıştı. Hidayet ufkuna ulaşamamıştı. Son vazifesini yapacaktı ama Ebu Talip yaşadığı gibi ölüyordu. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle olursunuz. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın o Hakk'ın kapısını vurmadan içeriye giren Nebiler Nebisi'nin imkan ve vücb âlemini ihraz eden zat-ı muallanın hanesinin içinde ölseniz dahi demeniz gerekeni demedikten sonra kurtulamayacaksınız. Onun için mahzundu. Ama buna rağmen bir Yahudi'nin elinde. Hayet-i bir çocukluğunu Allah'a teslim etme hele can ve çırpınışları içinde. Yahudu anne ve baba çocuğun başında Muhammed-ül Emin sallallahu aleyhi ve selleme inanmışlar, doğru insandır. Ama kendilerini aşamamış, semt-i nübüvvetine ulaşamamışlardı Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın. Çocuklarına karşı koyacak halleri da yoktu. Resulak mislini şemhayet ve 5 yaşındaki çocuğu açılıp saçılı verdi. Evladım la ilahe illallah Muhammedur Resulullah de. Dede şu son dakikalarını yaşarken ötede Ali uzatayım seni kurtarayım. Çocuk babasının annesinin yüzüne baktı. Ama yumuşamışlardı Resul Ekrem'in karşısında. Oğlum Ebu Kasim'in dediğini deyiver diyordu. Çocuk dili çözülmüş gibi Kendisine cennetten meşalet gelmiş gibi La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyordu. Nebiler nebisi seviniyordu. Ebu Bekir Sıddık'ı görüyoruz. Mekke fethine kadar karı, buzu ve çözülmeyen bir babası vardı Abu Kuhafe. Abu Kuhafe ancak Yedhulûne fî dinillâhi akvâca zuhur ettiği zaman Müslüman oldu. Feüç, feüç cemaatler İslam'a dehalet ettiği zaman Müslüman oldu. Kitle haleti rüiyesi meydana gelip, Hz. Vesselam'ın hakkaniyeti, içtimai hayatta dahi kendisini gösterdikten sonra Müslüman oldu. Ama babanın elinden tutmuş, talihli evlat Hz. Ebubekir, Huzuru Risale-i Fenahiye getiriyor, getiriyor Resul-i Ekrem'in önünü oturtuyor. En son babam at etmeye geldi ya Resulallah diyor. Ve kırıklarını tutamıyor, hıçkıra hıçkıra ağlıyor. Ya Ebâ Bekir niye ağlıyorsun? Niçin alıyorsun? Sevinmeli değil misin? Baban la ilahe illallah Muhammedun Resulullah dedi. Ya Resulallah ben babamın yerinde senin amcana bu Talib'in olmasını azlederdim dedi. Resul-i Ekrem kırıklarını tutamadı. Babam müslüman oldu ama 40 sene sana karşı her şey yapan, Ebu Talip diyemedi, olamadı. Senin şefaat elini uzatmana hale gelemedi. Ahiretini kurtaramadı. Onun için ağlıyorum diyordu. Haşre inanma her şeydir. Mümin için öldükten sonra dirilmeye inanma her şeydir. Dünyada dahi çeşitli ictimai ölüşlerimiz vardır. Ferdi ölüşlerimiz vardır. Yani ruh ve hissimizi kaybedişimiz vardır, ilim ve fikir planında silinişlerimiz vardır. Bu vadide dahi yeniden dirilmemiz, yeniden basubâden mevte mashar olmamız öldükten sonra dirilmeye bağlıdır. Öldükten sonra dirilmeye inanan insanlar yeniden bir haşri neşri görecekler. Bu millete bir vadihazan esip yapraklarını döktükten sonra ız namus ve haysiyet her şey ayaklar altında payimal olduktan sonra, hiçbir şeyimiz değer hükmü adına kalmadıktan sonra, yeniden bütün değer hükümlerine sahip bir diriliş bekliyorsak, bir varoluş bekliyorsak, bunu Basubad Badel mevte inananlar gerçekleştirecektir. Bu onlar sayesinde tahakkuk edecektir. Burcu burcu ahiret dokanlar, dudağında, Hakk'ın huzurunda hesabı kazanmış olmanın tebessümünü taşıyanlar gerçekleştireceklerdir. Dokuz asır insanlık için bir dirilişin, bir varoluşun bayraktarlığını yapan, ufuktan ufuğa Allah'ın adını gezdirme liyakatını izhar eden şu necik ve bayraktar milleti Cenab-ı Hak Batu Bader Mevd'e inanmak suretiyle bütün huzursuzluklarını bertaraf kılsın, bizim bahtıba der mertimizi onlar vasıtasıyla tahakkuk ettirsin. Alla in ahsan al-kalam wa nizam kalamullahi il-melik il-aziz il-alam, kama qal fil-kalam. Vaida qul al-Quran fas-tami ul-haman Bismillahirrahmanirrahim. Qad alimna ma tenkutu l-ardu minhum طابما لنبيه وتكريما لفخامه شال صفي فقال الله عز وجل من قائلا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى, سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. كما صلت على سيدنا ابراهيم وعلى اله كما على سيدنا وعلى سيدنا وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما بارك على سيدنا ايدواهن وعلى آل سيدنا ايدواهن في العالم من قحمد المجد ورض الله أما إن الصدقة ببكر محمد وعلى رحمه الله رحمه الله وعن ستة الباكية العشرة الموسيقى وعن السحابة وقترهن الأخيار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 İstiğnası kadar Allah'a karşı saygılı olun. Allah'ın himayesine girin, Allah'a itaat edin. اِنَّ اللّٰهَ يَطْمُهُ بِالْعَبْدُ وَالْحِسَانُ وَاِيْتَىٓهِ الْقُرْبَةِ Muhakkak Allah adalet emrediyor. En dürüst manasıyla, din-i mübin İslam'ı yaşamakla, kılıkıp yara harcasına yaşamakla emrediyor. En geniş manasıyla ihsanla, hakkı görüyor gibi ona kulluk yapmakla, siz görmeseniz dahi o sizi görüyor ya. Gördüğünü her hadiseyle size hissettiriyor ya. Kalbiniz kalbinizin atışından mevcudiyetini size duyuruyor ya. Ve yine en geniş manasıyla yakınlığımıza bir şey vermekle yüce ve yüksek olan İslamiyet'in ufkunuzda bayraklaşması uğrunda maddi ve manevi varlığınızı sarfetmekle o istikamette tükenmek ve emrediyor.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 Ta düşünesiniz kendinize gelesiniz. Bir sürü eğri büyülü yol içinde tek doğru yol olan Allah Resulünün ve ashabının yaşadığı sıratı müstakim bir bulasınız. Emni-aman içinde cennete dahil olasınız. Akimiz salat. İnna salatet anha anil fâshai wal munkar. Ve la zikrullahi akbar. Ve Allahu yâ ma tesnâoun. Sadaqallahu al-aẓim. Allah cıklar, Allah Allahu Akbar Ayhan ay, falan, ay, ay, ben ay. Oh, uh -huh.